sönüp gitmesine vesile olur. Ve yine günahlar sayesinde Allah azze ve celle'nin hakkının, bizim üzerimizdeki hakkının artık önemli olmaması ve artık onun için bir önem arz etmemesine vesile olur. Demek ki birincisi kardeşlerim, Allah azze ve celle'nin tazim duygusu kalbe ne yaparmış? Azalırmış ta ki yavaş yavaş sönüp gider ve tamamen kaybolur. İkincisi kardeşlerim, insanın kalbindeki haya ve utanma veya ar dediğimiz duyguyu yok eder. Günahın fert üzerindeki etkisinden bir tanesi. Nitekim Ebû Mesud radıyallahu andan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: İnne mimma adrakennas min kelam en-nubuweti al-ula. İza lem testahî Buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam peygamberlik, nubuvetin kelamından önceki insanların idrak ettiği birinci söz nedir bilir misiniz? Eğer utanmıyorsan veya utanmadıktan sonra dilediğini yap. Ve İbn Kayyım rahimehullah bu hadis için iki tane tefsir söylemiştir. İki tane açıklama getirmiştir. Ki birincisi Ebu Ubeyde'nin açıklamasıdır ki der ki bu tehdit ve vaid içerir. Yani eğer utanmıyorsan Çirkinliklerden, çirkin olan amellerden dilediğin hepsini yapabilirsin. Ki nitekim onları terk etmene sebep olan tek şey nedir? İnsandaki haya duygusudur. Eğer insanda haya yoksa o zaman o çirkin amelleri işlemene engel olabilecek başka hiçbir şey yoktur. Bu birinci tefsir. İkinci tefsiri ki bunu İmam Ahmet rahimahullah... Anlatmıştır, tefsir etmiştir. Eğer bir fiili yapmada Allah'tan utanmıyorsan o zaman o fiili yap. Ki nitekim o fiili terk etmene sebep olan şey Allah'tan senin haya duygundur. Allah'tan utanmandır. Eğer Allah'tan utanmıyorsan o zaman ne yaparsın? O fiili yaparsın. Ki nitekim Hayanın hakikatine bakıldığı zaman İmam Nevevi nakleder bunu. Alimler derler ki bu öyle bir ahlaktır ki veya iç insanın öyle bir tabiatıdır ki insanı kabih olan, çirkin olan şeyleri terk etmeye sevk eder bu haya duygusu. Ve er hak sahibinin hakkını vermedeki taksiri, noksanlığı ne yapar? Böylelikle men eder insanın içindeki Hayat duygusu. Üçüncüsü kardeşlerim, günahların tert üzerindeki etkisinin üçüncüsü, kalbi ters yüz eder. Ve onu doğru yoldan saptırır. Artık kalp tamamen o günahlar sayesinde itminan olmaya başlar, huzur bulmaya başlar. Ne zaman ki o çirkinlikleri, günahları işledikçe ne yapar? Kalp ondan zevk almaya başlar. Nitekim kalp bu günahlara daldığı zaman ancak onunla mutmain olur. Ve bundan sonra kalp bunu içtikten sonra emdikten sonra artık o çirkinlikler kendisi katında güzel görünmeye başlar. Güzel şeyler, dinin emrettiği şeyler kendisinde münker olarak görünür. Dinin münker gördüğü, çirkin gördüğü şeyler kendi katında iyilik olarak gözükür. Eğer hevasına bir şey uygunsa o kendisi için doğrudur ve helaldir. Eğer kendi hevasına, hevesine, arzusuna da muhalefet ediyorsa, zıtsa o da kendi katında nedir? E, e, haramdır e, ve çirkin bir şeydir. O zaman insandaki takva duygusu, takva iradesi azalır. Belki de Artık o harama, o masiyete, o günaha devam ettiği müddetçe kalbin tamamen ölmesine vesile olur. Nitekim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Bakara suresi 7. ayet kelimesinde "Khatm <gülüyor> Allahu 'ala kulubhim, 'ala semghim, 'ala Allah Azze ve Celle <gülüyor> onların kalplerine, kulaklarına ve gözlerine ne yapmıştır? mühür vurmuştur. وَلَهُمْ عَذَابٌ ve Onlar içinde de çok elin verici büyük bir azap vardır buyurur Allah Azze ve Celle. بَغَوِي <gülüyor> رَحِمُوا bu ayeti tefsir ederken der ki Allah Azze ve Celle onların kalplerini hakkı anlamamaları için mühür vurmuştur. Nitekim ehli Sünnet bunu anlatırken bunu tefsir ederken de yani Hakema ala kulubihim bil kufri. Yani kalpleri katı hakkında küfür ile hükmettiği kimselerdir ki Allah Azze ve Celle bu, bunu ezeli ilmiyle ne yapmıştır? Yerine geçirmiştir. Günahların fert üzerindeki etkilerinden bir tanesi de kalbi yorgun düşürür ve onu karartır. Biliyorsunuz hadisi şerifte İşlenilen her günah sayesinde Kalbe diyor küçük bir nokta Siyah bir nokta atılır Ve günahlar devam ettiği müddetçe O siyah noktalar ne yapar? Fazlalaşır Ta ki kalp tamamen simsiyah kapkatı katı kesilene kadar Nitekim Allah Azze ve Celle Nur suresinde buyuruyor ki Yahut da küfredenlerin amelleri üzeri dalgalarla örtülmüş engin denizdeki karanlıklar gibidir. Öyle ki onun da üzerinde bir dalga daha sonra bulut ve karanlıklar vardır. Hepsi birbiri üzerindedir. Birisi elini çıkarsa onu neredeyse hiç göremez. İşte böyle bir durumda Allah'ın nur vermediği kimsenin hiçbir nuru yoktur İbn-i rahimehullah bu ayetin tefsirinde der ki <gülüyor> bu cahil olan ve birilerini taklit eden kafirin kalbidir nitekim o nereye gittiğini bilmez diyor bir misalde denildiği gibi bir cahile nereye gidiyorsun der diye sorulduğunda cahil der ki işte onlarla beraber gidiyorum. Peki onlar nereye gidiyorlar? Yani senin beraberinde olduğun, beraberinde gittiğin kimseler nereye gidiyorlar? O da bilmiyorum der. İşte bu ayeti kerimede ki misale benzer İbn-i Kesir Rahimullah bu misali vermiştir. Nitekim taklit eden kafirin kafir diyor beş karanlık, beş zulmet içerisindedir. Onun kelamı, konuşması zulmettir, karanlıktır. Onun ameli zulmettir, karanlıktır. Onun girişi, çıkışı karanlıktır ve kıyamet günü varacağı yerde zulmettir, karanlıktır diyor İbni Kesir Lakin <gülüyor> <gülüyor> İbn Abbas radıyallahu diyor ki, ''İnne lil haseneti ziyâun fil veçhî'' Muhakkak ki hasenat, iyilikler, insanın yaptıkları iyilikler ne yapar? İnsanın yüzünde bir dıyadır, güneştir, nurdur diyor. Ve kalbinde de bir nurdur. Ve rızkında bir genişliktir, bedeninde bir kuvvettir. Ve ins Allah Azze ve Celle'nin, mahlukun, yarattıklarının kalbinde, kalbine koyduğu bir sevgidir. وَاِنَّ لِسَّيِّئَةِ سَوَادَ مِلْوَجِلِ <يُوه> Nasıl ki iyilikler insanın yüzünü ağartırsa, insanın yaptığı kötülükler de insan için, yüzü için bir siyahlıktır. Ve zulmeten fil kalbi, kalbi için bir zulmettir, karanlıktır. Ve vehnen fil bedeni, bedende bir zayıflıktır. Ve nüksanen fil rızkı, ve rızkında bir nüksanlıktır. Ve buğden fi kulüubin halbi. Ve insanların kalbine Allah Azze ve Celle'nin koyduğu da bir buhtur, bir öfkedir, bir gadaptır diyor. Yine günahların fert üzerindeki etkisinden, tesirlerinden bir tanesi de insanın ölüm anında şehadet nutkunu söylememesine karşı kalbin kendisine hıyanet etmesidir. Yani kalbi tam ölüm anı geldiği zaman sekaratında Gel la ilahe illallah de diye birileri telkin ettiği zaman ne yapamaz? Kalbi kendisine hıyanet eder, söyleyemez. Nitekim belki birçoğumuz buna şahitlik etmiştir. Ölüm döşeğinde olan, ölüm sekaratında olan birisine la ilahe illallah de diye telkin ettiğinizde adam ne demiştir? Söyleyememiştir, güç getirememiştir. Veya dünyada ne ile meşgul olmuş ise adam ne yapmıştır? Onu söyleye gelmiştir. Şarkı söylüyorsa, sürekli şarkıyla meşg e, e, meşgul olmuşsa ölüm anında da tintin eder başka bir şey diyemez diyor. İbni Kayyim Rahimullah. Veya sürekli şiirle, boş şeylerle uğraşmışsa ölüm anında da tutar diyor. O aşk şiirlerinden başka bir şey söyleyemez. O yüzden fer e, günahların fert üzerindeki etkilerinden bir tanesi de kalbi yani dedik ya başta zayıflatır işte o zayıf kalp ölüm anında da ne yapar kendisine hıyanetlik eder ve telkini yani son nefesinde la ilahe illallah sözünü söyleyemez. Bu da günahların işlediği günahların fert üzerindeki etkilerinin beşincisidir. Bunlar fert üzerindeki etkilerdir ki bir de günahların işlenilen günahların toplum üzerinde bazı tesirleri etkileri vardır kim, bunlardan birincisi de اَنَّهَا سَبَبُ هَلَاكِ الْاُمَنُ Ümmetlerin helakına sebep olmuştur bu topluma etkilerinden bir tanesi. Nitekim Allah Azze ve Celle Ankebut suresinde buyuruyor ki Her birini kendi günahı ile yakmışızdır. İçlerinde üzerlerine taş savuran kasırga gönderdiğimiz kimseler vardır. Kendilerini şiddetli bir sesin yakaladığı kimseler vardır. Kendilerini yerin dibine geçirdiğimiz kimseler vardır. Kendilerini suda boğduğumuz kimseler vardır. Allah onlara zulmetmiyordu fakat onlar kendilerine zulmediyordu. Allah Azze ve Celle Nuh kavmini Firavun'u ve kavmini ne yaptı? Suda boğdu. Ad kavmini ne yaptı? Fırtınalar göndererek helak etti. Temud kavmini güçlü, şiddetli bir sesle helak etti. Lut kavmini de yerin altını üstüne getirerek ne yaptı? Helak etti. Ki nitekim o kavimlerin işlemiş olduğu günahlar nispetinde Allah Azze ve Celle onlara asla zulmetmedi. Ama onlar işledikleri günahlar sayesinde ne yaptılar? Kendilerine zulmettiler ve Allah Azze ve Celle tarafından da bu tür günahlara, bu tür zulme, zulmete maruz kaldılar. Niye diyor ki Allah Azze ve Celle En'am suresi 6. ayeti kerimesinde kendilerinden önce nice nesiller helak ettiğimizi bilmiyorlar mı? Oysa biz onlara size sağlamadığımız imkanları sağlamıştık. Üzerlerine gökten bol bol yağmurlar göndermiş, altlarından ırmaklar akar hale getirmiştik. Ne var ki Onları, günahları dolayısıyla yine de helak ettik ve onlardan başka nesiller vücuda getirdik. Allah Azze ve Celle فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ buyuruyor ayet-i kerimesinde. Ve onları, günahları sebebinden dolayı, işledikleri günahlarından dolayı helak ettik diyor. Demek ki bu da gösteriyor ki günahların hakikati muhakkak ki onu işleyen kimseyi helak eder yok eder ve ikincisi de kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin çeşit çeşit şekilleriyle vermiş olduğu nimetlerin gitmesine sebep olur günahlar ve bunun yerine felaket, musibet ve fitneleri getirir işlemiş olduğumuz günahlar neticesinde diyor ki Allah Azze ve Celle inna Allaha la yuqayiru ma bi qomn hatta yuqayiru ma bi anfusihim. Ve İsa arad Allahu bi qomn souan tela Bir kavm kendi halini değiştirip bozmadıkça Allah da şüphesiz onun halini değiştirmez. Fakat Allah bir kavme kötülük murat ettiği zaman artık onu geri çevirecek bir şey yoktur diyor Allah Azze ve Celle bir kavme bir topluluğa vermiş olduğu bir nimeti asla kendiliğinden geri çevirmez ne zaman ki o toplumdaki insanlar onu değiştirmek için yani şer olanı hayır olanı şer ile değiştirmek için bir çaba sarf etmedikleri müddetçe Allah Azze ve Celle hiçbir zaman o hayrı şer ile ne yapmaz? tebdiyle etmez, tahhir eylemez, değiştirmez diyor. Hiçbir zaman hidayeti dalaletle çevirmez. Ta ki siz dalaleti isteyene kadar. O yüzden bu günahları sebebinde de, sebebinden dolayı Allah Azze ve Celle içindeki, içinde bulunmuş oldukları o kavmin nimetlerini geri almış ve onun neticesinde, günahları neticesinde onlara felaketler, musibetler ve fitneleri ne yapmıştır? Onlara vermiştir. Yine toplum üzerindeki günahların etkilerinden bir tanesi de bedendeki sıhhat ve afiyetin giderilmesine sebep olur. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İbn Ömer radıyallahu anhumanın rivayet ettiği hadiste bir milletin içinde zina fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu Ali olarak işlediğinde mutlaka içlerinde taun hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki insanların içinde bulunmuş oldukları bu beden ruh beden sağlığı da işlemiş oldukları günahlar sayesinde ne yapıyor Allah Hazire ve Celle? taun hastalığı veya daha önceki milletlere kavimlere verilmemiş hastalıkları ne yapıyor? O kimselere musallat kılıyor. Diyor ki umul Müminin Zeynep Bintü Cahş radıyallahu anha Müminlerin annesi Zeynep Bintü Cahş diyor ki radıyallahu anha Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gece yüzü kızarmış bir şekilde uyandı. Dehşet içerisinde ve dedi ki La ilahe illallah وَيْلُ لِلْعَابِ min شَرِّنْ قَدِ غِطَرَبُ O araba yazıklar olsun ki Arap milletine yaklaşan büyük bir şer vardır. Diyor. Ondan dolayı yazıklar olsun. Bugün diyor ye Cuc ve mecucun diyor seddinden bu kadar yer açıldı diyor. Diyor ki sahabeler اَنُهْنِكُ وَف۪ينَ الصَّالِحُونَ ya Resulallah bizim içimizde salih kimseler olduğu halde biz helak olacak mıyız? Yok olacak mıyız? Veya Allah Azze ve Celle bizim üzerimize azab indirecek mi? Ve e, Yaqul Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü selam buyuruyor ki Naam idâ kesur al -habef. Evet. Sizin içinizde khabes çoğaldığı zaman evet. içinizde salih kimseler dahi olsa sizler helak olacaksınız ve İmam Nevevi rahimehullah burada geçen hadiste geçen <gülüyor> habes kelimesini füsuk vel fujur yani işlenilen günahlar olarak tefsir etmişlerdir. Ve yine burada habes'ten muradın özellikle zina olduğunu belirtmişler. Yine buradan habetten muradın zina çocuklarının çoğalması olduğunu söylemişler. Fakat Allahu alem Allah en iyi bilendir. Burada Habehten Murat bunlar olabileceği gibi genel masiyetler genel günahları da içine alır. Günahların toplum üzerindeki tesirinden etkilerinden bir tanesi de Müslümanların harp esnasında kafirlerle müşriklerle yaptıkları savaşlarda hezimete uğramalarına sebeptir günahlar. Nitekim biliyorsunuz Uhud savaşında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam okçu tepesi olarak bilinen tepeye okçuları yerleştirmiş. Sakın ha bizim galip yendiğimizi görseniz de veya mağlup olduğumuzu düşmanın bizi yendiğini dahi görseniz sakın ola o yerinizden ne yapmayacaksınız? Ayrılmayacaksınız diye emir vermişti. Fakat orada bulunan sahabe Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın emrine muhalefet etmişler, karşı gelmişler ve Müslümanların bir anda savaşta galip geldiklerini görünce tepeden aşağı inmişler ve sonuçta ne yapmışlardır? Hezimete uğramışlardı. Nitekim Allah Azze ve Celle bunu bildiren ayeti kerimesinde buyuruyor ki Uhud'da, Uhud savaşında başınıza bir felaket gelince biz hak yolda olduğumuz halde bu nasıl olur mu diyorsunuz? Oysa bu felaketin iki katını siz Bedir savaşında düşmanlığınızın başına getirmiştiniz. Ey Muhammed o, Müslüman, o Müslümanlara de ki Bu kendi kusurunuzdandır Allah şüphesiz Her şeye kadirdir Yani bu Sadece ve sadece Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Emrine muhalefet etmenizden Dolayı bu başınıza gelmiştir Başka bir şeyden değil Yine Günahların topluma Toplum üzerindeki etkilerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin o toplumu yerin dibine batırmasına sebep olur. Bir de kim Emran İbni Hüseyin radıyallahu anhu'nun rivayetinde diyor ki muhakkak ki bu ümmette hasef olacaktır. Yani yerin dibine batırılma. Ve yine bir halden diğer bir hale çevirme olacaktır. Ve yine kalf dediğimiz iftira özellikle de zina suçu atma olay, olacaktır diyor. Her ne zaman ki kadın şarkıcılar çoğalır, çalgı aletleri olur ve hamurda yani e, alkollü içecekler, içki de alenen işlenin ortaya çıkarsa işte bu ümmette muhakkak yerin dibine batırma bir halden diğer bir hale çevirme olacaktır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de gelen bir rivayette buyuruyor ki bir adam güzel elbisesi içerisinde kendisini beğenmiş ve saçlarını omuzlarına kadar uzatmış bir halde yolda yürürken Allah Azze ve Celle onu yerin dibine batırır. Artık o kimse kıyamet gününe kadar yerin dibine gömüldükçe gömülür buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de gelen rivayette. Yine günahın topluma etkilerinden bir tanesi de insan hayvanlardan dahi etkilenecek diyor, korkacak diyor. Tekin buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Fatır suresi 45. ayeti kelimesinde eğer Allah insanları işledikleri yüzünden hemen cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar tehir eder. Süreleri gelince de mükellefleri işledikleriyle cezalandırır. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Kurt-ı Bir Rahimullah diyor ki وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا <كَسَبُوا> Şayet Allah geçlediklerinden dolayı hemen cezalandıracaklar, cezalandıracak olsaydı. Yani günahlarından dolayı. مَا تَرَكَ عَلَى ذَهْرِهَا مِنْ دَابَّ muhakkak ki yeryüzü üzerinde hiçbir canlı bırakmaz diyor. Bitekim Kata'denin dediği gibi Allah azze ve celle bunu Nuh aleyhisselam zamanında ne yapmıştır? Gerçekleştirmiştir. Evet. Bunlar saydıklarımız kardeşlerim günahların fert ve toplum üzerindeki tesire etkiler. Peki bu günahları masiyeti gidermek için yok edecek sebepler nelerdir? Evet hepimiz günahkarız. Hepimiz çok kolay bir şekilde günaha düşebiliyoruz. Peki bunu gideren şeyler nedir? Birincisi tevbedir kardeşlerim. Günahları gideren birinci sebep tevbedir. Nitekim Allah Azze ve Celle Nur suresi 31. ayet-i diyor ki: "Matûbu ilallâhi cemîan eyühel müminûn le'allekum tuflû." Ey müminler. Hep birden ne yapın? Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz, felaha erersiniz. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki: "Eyühan nâs töbü ilallâh. Fe inni etûbu fi'l-yevmi ileyhi 100 Ey insanlar Allah'a tövbe edin. Muhakkak ki ben her gün günde yüz defa Allah Azze ve Celle'ye tövbe istiğfarda bulunuyorum diyor. Ki bu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ayşe anamızın dediği gibi ey Allah'ın Resulü gece namazında neden ta ayakların şişene kadar çatlayıncaya kadar namaz kılarsın? Sen ki Allah Azze ve Celle senin gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışladığı halde neden nefsine zulmedersin? Diyor ki Allah Resulü selam: "Ya Aiş, efelâ ekun abda şükûra?" Ey Aiş, ben Allah'a şükreden bir kum olmayayım. Ve İbn Kayyım rahimehullah tövbenin hakikatini açıklarken diyor ki: "Hiye nedemu alâ mâ minhu fi'l-mâdî." Tövbenin hakikati geçmişte yapmış oldukları günahlardan dolayı ne yapmaktır? Pişman olmak. Ve hazırda yani şu anda içinde bulunduğu halde de ne yapmaktır? O günahı terk etmektir. Ve ileride de bir daha o günaha dönmemek için de azmetmektir. O zaman tevbe dediğimiz zaman tevbe'nin hakikati neymiş? Geçmişte yaptıkları günahlardan dolayı pişman olmak. Şu anda tövbe ettikten itibaren bir daha o günaha ne yapmamak? O halde günah işlememek. Ve ileride de, müstakbelde de o günahı bir daha işlememeye azmetmek nedir? Bu tövbenin hakikatidir. Nitekim İmam Neve ve Rahimullah ilim ehlinden naklettiğine göre tövbe bütün günahlardan tövbe etmek her Müslümanın üzerine farzdır kardeşler. Ve hemen yani ben günahı işleyeyim daha sonra, daha sonra Tövbe ederim diye bir anlayış şekli bir Müslümanda böyle bir fikir olamaz kardeşlerim. Eğer günah işlemişse bir an önce ne yapması gerekir? Tövbeye koşması gerekir. Çünkü insanın ne zaman öleceğini ancak ancak Allah Azze ve Celle bilir. Şimdi evet tövbe edilecek ama tövbenin de ne vardır? Bazı şartları vardır. De kim? İmam Neve'yi Rahimahullah bunları açıklarken şöyle diyor. Birincisi dediğimiz gibi el-iqla' yani o masiyeti, o günahı tamamen terk etmek. İkincisi o günahtan dolayı ne yapmak? Pişman olmak. Üçüncüsü de bir daha ileride işlememek üzere azmetmek. Dördüncü bir şart daha vardır ki kardeşlerim o da insanlar arasındaki hukuklar arasındadır ki bu da ancak Zulmettiğin kimseye o zulmünü söyleyip ben falanca zamanda şöyle sana zulmettim veya şöyle hakkını yedim diyerek o günahını itiraf eder. Ve ondan ne yapar? Helal, bir şekilde helallik dileyip onun da kendisine hakkını helal etmesi gerekir. İkincisi kardeşlerim günahlardan kurtulmanın nedir? İstiğfar Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dilemektir. Allah Azze ve Celle Nuh'un diliğine diyor ki فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Rabbinizden bağışlanma dileyim. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kulları çok bağışlayandır. Ve Şeddad İbn-i Evsin radıyallahu anh'unun rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan seyyüdül istighfar yani bağışlanmanın, dilemenin Duaların Seyyidi Efendisi diye bilinen duayı öğretiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Allahümme ente Rabbi. Allahümme sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ent. Senden başka, hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Halakteni ve ana abduk. Sen beni yarattın. Ve ben senin kulunum. Ve ana ala ahdike ve va'dike mesteta't. Beni ben gücüm yettiğince sana verdiğim ahdim ve sözüm üzereyim. أعوذ بك من شر ما صنات yapmış olduğum günahların şerrinden sana sığınırım. أبو لك بنيمتك üzerime olan nimetlerini itiraf ederim. أبو لك بذنب ve günahlarımı sana karşı itiraf ederim. فغفر <gülüyor> لي beni bağışla. Fá innu la yaqfiruz dunube illaât. Günahları, muhakkak ki günahları senden başka bağışlayan yoktur diyor. Ve bu duayı öğrettikten sonra ki buna seyidl istihfar denir, Bukhari'de 6306 numaralı rivayette gelir. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. وَمَنْقَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُقِنَّ بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ Her kim diyor bu sözleri kalbinden ihlaslı bir şekilde sevabına kesin inanarak gündüz vakti söyler ve o günün akşamına varmadan ölecek olursa muhakkak ki o cennet ehlindendir. Ve her kimde bu sözleri kalbinden ihlaslı bir şekilde ve sevabına kesin inanarak geceleyin söyler ve sabaha ulaşmadan önce ölürse o da cennet ehlindendir. Bu duayı ezberleyin kardeşler. Yine Günahları gideren sebeplerden bir tanesi de o günahları silip yok edecek hasenat, iyilik işlemektir. Zekim Allah Azze ve Celle Hud suresi 114. ayeti kerimesinde İnnel hasenat yudhibne seyyiat Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir, siler, yok eder buyurur Allah Azze ve Celle. İbn Kesi'ye rahimahullah bu ayetin tefsirinde der ki: İnne fi'le'l hayrat yukeffiru'z zunub'es sanife. Muhakkak ki hayır ameller ne yapar? Daha önceki günahları siler, örter, yok eder. Ve buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam: İttakillah haythu Hangi halde olursa olsun, nerede olursa olsun, olursan ol Allah'tan sakın. وَاَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَمَةَ تَمْعُ Ve bir kötülük işlediğin zaman da onu silecek, o kötülüğü, o kötülüğü yok edecek bir iyilik yap. Ki Allah Azze ve Celle o iyiliğin sayesinde ne yapsın? O kötülüğünü silsin buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu selam Niye kim Müslüm'ün sayhinde rivayet ettiği Abdullah İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh'udan gelen Rivayette bir adam diyor, bir kadına ilişti, onu öptü diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve halini arz etti. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Yani Hud suresi 114. ayet-i kerime ki bunun nüzul sebebidir. Ve Allah Azze ve Celle orada gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alacak olanlara bir öğüttür ayetini kerimesini indirdi. Ve bundan sonra adam dedi ki: Ey Allah'ın Resulü! Bu bana mı özel? Sadece bana mı ayet? Yani ben böyle bir günah işledim. Haram olan bir kadına iliştim, onu öptüm. Bu bana mı ayıp? Allah Resulü selam her kim kötülük yaparsa bir masiyet işlerse aynıdır. Yani iyilikle kötülükleri giderir buyurmuştur. Yine günahları gideren sebeplerden yok eden sebeplerden bir tanesi de müminlerin kendi kardeşleri için ve meneklerin onlar için dua etmesidir. Ne Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Walla'diine jau min ba Onlardan sonra gelenler. Ya derler denler ki Rabb ben Rabbenağfirle لنا ve ihwanenellezine sabekuna bil iman. Onlar derler ki ya Rabbi imanda bizi bizden geçmiş bizi geçmiş olan insanları ne yap kardeşlerimizi bağışla diye onlar dua ederler. Ne kim bu mudarda da radiyallahu anh'ın rivayetinde diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة Muhakkak ki bir Müslümanın kardeşinin gaybında yani o olmadığı halde arkasından yaptığı dua muhakkak ki Allah katından Allah katında müstecab olan kabul edilen dualardan bir tanesidir. وعند رأسه ملك موكل o dua ettiği esnasında yani kardeşinin arkasından dua ettiği esnasında onun için gönderilmiş bir menek bulur diyor vardır diyor. Kullama da'a li li bi khairin, al O adam kardeşi için Müslüman kardeşi için her defasında dua ettiğinde o gönderilmiş melek der ki, "Amin, <gülüyor> Allah'ım kabul et ve bir misli de senin için olsun" diye ne yapar? o insana dua eder. Nitekim Allah Azze ve Celle Gafir suresi 7. ayeti kerimesinde buyurur ki arşı taşıyanlar ve onun etrafında bulunanlar Rablarını hamd ile tesbih ederler. Ona inanırlar ve iman edenlere şöyle mağfur Rabbimiz rahmetin ve ilmin her şeyi kaplamıştır. Tövbe edenlere ve yolundan gidenlere mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Yani edike se rahimehullah bu ayetin kerimenin e, ve ve estağfirûnellezîne âmenû iman edenler için bağışlanma dilerler derken yani o menekler yeryüzü ehli için gaytte dua edenler için gaybi iman edenler için dua edenler. Ve Allah azze ve celle meleklerinin de o müminler için dua eden kimselere ne yapmasını gaybında yani onlar yokken dua etmesini sağlar. Yine günahların giderilmesinde beşinci sebep Allah azze ve celle'nin Müslüman'ın başına bazı musibetler, belalar, sıkıntılar vererek ne yapar? O günahları giderir. Yine kim? Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhumanın ribayetinde diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanın başına gelen yorgunluk hastalık gelecekten yana kederlenme geçmişten yana hüzünlenme başkalarından gelen eza ve iç sıkıntısı sebebiyle hatta vücuduna ayağına batan bir dikenden dolayı bile günahlarından bir kısmının ne olur? Kefavet olur. Demek ki başımıza bir sıkıntı, bir bela, bir musibet gelirse muhakkak ki Allah Azze ve Celle hatta ayağımıza batan bir dikenden elimize batan bir dikenden dolayı dahi Allah Azze ve Celle o günah işlemiş olduklarımızı günahlara ne yapıyor? Bir kefaret vesilesi kılıyor. Ve yine diyor ki, buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam mümin erkek ve mümin kadınların başına Allah'a kavuşacağı güne kadar ya kendisinde ya çocuğunda veya malında mutlaka sıkıntı gelmeye devam edecektir. Demek ki yaşadığımız müddetçe ne yapacak? Ya kendimizde, ya çocuğumuzdan, ya işimizde ya da malımızda muhakkak sıkıntı ta ki ölünceye kadar ne yapacak? Bizde var olacak ki Allah'ın sünnetullahıdır bu. Bizim üzerimizde olan. Ve yine bağışlanma veya şey günahlardan temizlenme şeylerinden bir tanesi de dünyada yaptığımız bazı ameller neticesinde öldükten sonra dahi amel defterimizin kapanmamasıdır. Tekim Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: İzen matal insanun kıta amalehu illa lisalat. İnsan diyor öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak üç şey bunun dışındadır. Birincisi sadaka-i yani insanların faydalanması için yapılan bir şey. İkincisi ilmun yuntafa'u bihi kendisiyle faydalan, faydalanılan bir ilim. Üçüncüsü de evveledun salih yed'u'la veya öldükten sonra kendisi için dua eden salih bir çocuk. Bu üçü sayesinde ne yapar? Allah azze ve celle amel defterine takibi kıyamet. Çünkü küçük kıyamet dediğimiz nedir? İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş derdi. Buna küçük denir. Büyük kıyamet ise suurun üflendiği ve insanların kabirlerinden kalktığı zamandır. Bir adam geliyor Ayşe Radıyallahu Anh'ın rivayetinde ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, annem diyor hiçbir hastalık olmaksızın ve beklenmedik bir şekilde aniden vefat etti. Ve ben sanıyorum ki Şayet o yaşasaydı malını sadaka olarak verirdi. Onun yerine sadaka versem onun için ecir var mıdır? Allah Resulü Selam evet annenin adına sadaka ver buyurmuştur. Demek ki o kimse öldükten sonra dahi onun anel defterine yazılabilecek bir şeyler muhakkak ne yapıyor? Allah Azze ve Celle var ediyor. Tekim İbni Hacer Rahimullah diyor ki bunda hadiste faydalanacak faydalardan bir tanesi de ölü hakkında ne yapmaktır? Sadaka vermek caizdir. Nitekim bu sadakanın, verilen sadakanın ölüye ne yapar? Ulaşması ise ile faydası vardır. Özellikle de çocuğun anne ve babası adına verdiği sadaka. Yine günahlardan bağışlanmanın sebeplerinden bir tanesi de merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Azze ve Celle'nin merhametidir. Dekim hadiste, şefaat hadisinde, uzunca hadiste diyor ki Allah Resulü Selam, menekler şefaat etti diyor. Peygamberler şefaat etti, müminler şefaat etti ve merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Azze ve Celle'nin şefaatinden başka bir şefaat kalmadı diyor. Sonra Allah Azze ve Celle hayatları boyunca hiçbir amel işlememiş, bir grubu, topluluğu cehennemden kabzeder, çekip alır ve onlar diyor neredeyse kömür gibi simsiyah olmuşlardı ve cennetin diyor yolları üzerinde olup hayat nehri adı verilen ne yapar? Nehre atar diyor. Ondan sonra da cennetine koyuyor. Bu hadiste de Allah Azze ve Celle'nin şefaatinin delili, ispatı vardır. Yine günahları gideren sebeplerden bir tanesi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şefaatidir ki Enes radıyallahu anhu'nun rivayetinde diyor ki Allah Resulü selam her peygamberin icabet edilmiş bir duası vardır. Ben de ümmetime kıyamet günü şefaat olarak bu duamı ne yaptım? Kıyamete sakladım buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Günahları gideren sebeplerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle kıyamet arasatında o ehlini, e, günahlarını giderecek ne yapar? Şeylerle iptila eder, imtihan eder. Buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam Altınla gümüşün haklarını vermeyen hiçbir altın ve gümüş sahibi yoktur ki. Kıyamet gününde bunlar ateşten levhalar haline getirilip de Cehennem ateşinde kızdırılarak Onlarla sahibinin yanları Alnı ve sırtı dağlanmasın Bu levhalar Soğudukça miktarı 50 bin sene olan bir günde Kullar arasında verilecek hüküm Bitinceye kadar sahibini azap için Tekrar kızdırılacak Ve kendilerine iade olunacaklardır Nihayet kendisine Ya cennete ya cehenneme Doğru giden yol gösterilecektir Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri bu tür azaptan korusun. Amin. Yine günahları gideren sebeplerden bir tanesi de güzel bir adde almaktır. Dikim, Osman radıyallahu anhu'nun kölesi Hemran İbn-i diyor ki çok soğuk bir gecede Osman radıyallahu anhu namaza çıkmak için benden su istedi. Gece çok soğuk ve buz gibi su ve yüzünü ve eline suyu çokça dökmeye başladı abdest alırken. Ben dedim ki yeter. Sen bu soğuk gecede abdestini güzelce aldın dedim diyor. Osman radıyallahu anhu dedi ki dök. Ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Bir kimse güzelce bir bir kul güzelce abdest alır sana Muhakkak ki onun gelmiş ve geçmiş günahları bağışlanır dediğini duydum diyor. Ve yine günahları gideren sebeplerden bir tanesi de beş vakit namazdır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sizden birinizin dır evinin önünde bir nehir aksa sonra o nehirde beş defa günde yani 24 saat içerisinde beş defa yıkansanız kirden hiç iz kalır mı diyor. Dediler ki hayır yallah Girden hiçbir iz kalmaz İşte diyor Beş vakit namazda insanın işlemiş olduğu hatalarını Günahlarını böylece Siner atar diyor Evet kardeşler Allah Azze ve Celle Bizleri işlemiş olduğumuz Günahlarımızdan dolayı Yani günah işlememeyi demiyorum Çünkü muhakkak günah işliyoruz Günah işlemekteyiz İşlemiş olduğumuz günahlarımızdan dolayı Tövbe etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri tövbe ettikten sonra tövbesini tutan güzelce tövbe eden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Sübhaneke ve bihamdik. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرَكَ وَاَتُوبِ لَيْءٍ وَاَخِرُ دَعْوَانًا وَاَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَيْسَهِ Kişi annesi için, ebeveyni için sadaka verebilir. Evet. Mesela bizim toplumumuzda Arife günü olsun veya yani kurbandı, anne babaya kurban kesiyorlar. Kurban da kesilebilir mi? şimdi ya? Bu da sadaka-ı cariyeyi diyor. Soruya çekebilen denverken de Nasıl? Ben Ben e, şeyi biliyorum. Allah Azze Selam, Hatice şey bir kurban kesildiği zaman Hatice anamızın e, yakınlarına şeyden muhakkak e, kestiği etten pay gönderilmiş. Kurban evet. keser gibi bir sorun ne mı? Özür dilerim. Anne ölmüş anne ve baba için arkasından kurban keser. Mesela yani Harunlarla duna var kesti kurbanı. Hatice'nin arkadaşları pay bulan. Yani ne anlama geliyor? O nasıl? kurban keser mi dediğinde, tabi onların yapması gereken bir şeymiş. Yapamam sen yap. Ama.